ama bu adamlar şeytan. Adam getiri veriyor. 50'den sonra başladığını söylüyorlar. Ben 50 doğumlu olmama rağmen hatırlamıyorum ama ana bu çocuklara verilen mama sütözü var ya. Bir rağbet ettirdiler. Ellerinden gelen daha besinli, daha vitaminli şöyledir. Köydeki insanlar beslenemiyor. Vallahi köydekilerin bu bulgur, bulgur, bulgur pilavı hoşaklan daha iyi besleniyordu billahi. Kadınların göğsünün bu göğsü bozuluyor, şekilleri bozuluyor, güzelliği gidiyor derken çocukları ana sütünden uzaklaştırdılar. Neler olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ana sütü iki yabancıyı birbirine yakınlaştırır kardeşler. Sen çocuğunu bundan mahrum ettiyse nelerin olduğunu düşünebiliyor musun Kaldı ki süt babanındır diyor hadiste. Ana emzirmesine rağmen süt babanın Erkeğin yani. Çünkü babanım da Kardeşi, yani amcan oluyor, halan oluyor, baban olduğu gibi. Yani ne seven, haram olan bu yolla da haram kılınıyor. Bunlar çok basit şeyler biliyor musun? Süt ne olacakmış diyor. Maneviyenimiz de şunu Bazen analatıyor ya sütü haram eder. Ulan ne kadar emzirdin zaten sen i̇şte. kimsin? <gülüyor> Değil mi? Ne kadar emzirdin ki sütte? <gülüyor> Yani haram edeceğim bir şey de yok bayram. Allah yardımcımız olsun. Amin. Kime muz vermedin? Vermediğim elini kaldırsın. Şu muhtan gelen arkadaş da değil mi? Bunu bu amcaya ulaştırın. Amcaya. Sana verdin mi? Sana verdim, Yok, hocam. Aa, sana verdim mi? Yok hocam. Sana verdim ee, mi? Yok hocam. Burası. Bu taraftan? Hocam. Hocam var mı hocam? Şey, Sekur hocam var mı hocam? Mahabey olmaz mı hocam? Sağız gitmedi hocam. He? Sağız ma Mahabey bu, olmaz sen bunu al arkadan. Orada sen aldın? Aldım. <gülüyor> sen? Aldım. O da aldı. Buradan kim aldı? Muhammed? Muhammed benim yiyeceğim en ballısını sana vereceğim. İlaçsız olanlar tadından çatlar bizim orada. Al al al. Devam. Bunları alınlar. alın. Al ayın. Onun yanındakı da Muhammed. Vallahi Muhammed. Vallahi yanındakı da Muhammed. O Yoz, şu Yozgatlı ya. Yozgatlı. Cibur'un kafasına düşürme. Cibur sana vermedin mi? Bir Tut Cibur. Sen yemezsen ben yerim bunu. Eyyyirin? He? Ha? <gülüyor> Sen hatırına. Ola vända atıyorum şöyle evet. Misafirin şaşkın ev sahibine buyur eden. Yok sahabe'nin ağalarının tarafında ana babam sana feda olsun cümlesi kullanıyorlar Efendim. Sahabeler Efendim? peygamber efendimizin kitabında da ki anam babam sana feda olsun. Ve Allah'ın Resulü der kitap ediyorlar. Evet. Şu an günümüzde biz anı çocukluk şeyleri e, en çok yavrularımızı seviyoruz hiç. Yavrumuz sana feda olsun diye şeklimiz yok hocam. Bu nasıl yapacağız? Ama onlar diyor değil mi? Sana kurban olurum yavrum diyor. Onlar diyoruz biz de biz de bizimkiler de şeyhlerine kurban oluyor. ya kurban diyor. Sevgi işte. Kabili insan en çok sevdiği evladı. Ama anne babayı neden böyle küçük periler bıraktık onu anlamıyorum. Şimdi aynen babasını babasıni kendi yerine koysun. Ne bazen çocuklar anlamıyor. Ee, tabii şu an şu anki durum bizim zamanımızdaki gibi değil. Bazen benim çocuklar çocuklar kucaklayıp öperlerken öyle bir öpüp kokluyorlar ki güzelmiş diye mi diyorum? Tabii baba diyor çok güzel diyor. Ama geçmişi düşünemiyor. <gülüyor> değil mi? Geçmişi düşünemiyor. Herkes öyle. Halbuki sen çocuğunu öperken babanı düşünsen. Hemen o çocuğu bırakır gider babana sarılır. <gülüyor> öyle mi bu? Bana o başımda diyor. Ha? O başında diyor. Şey, bu <gülüyor> Ne diyor? Bana yani bir sahip öyle. Numaramı dokunma. Başında, başında diyor hocam. Ne şey diyor. Bak birisi de hemen set çekiyor. Sakın bana dokunma diyor. Set diyor. Bu numara Baba babanın şeyi var ya. Öldükten sonra Herkes tabii öldükten sonra zaten onu da atasözü yapmışlar. <gülüyor> Kel ölünce sırması aç, <gülüyor> kör ölünce badem gözü olur diye. Bizim ben ikisini de Allah Allah Ben bir evin karşısındaki dağa çıktım. Ses var. Vadinin birisinden ses geliyor. Gittim baktım. Benim arkadaşım olan birisinin anası, torunuyla bir de çıtırık derler. şu benim git var ya. Menen şöyle deriz, menengit deriz. Antep tarafına menengit derler, kahvesini bile içerler. Onları topluyor, yapışkanlı olur ağaç. <gülüyor> Oturdum, nasılsın Fatma teyze? Farayim dedi işte, oğlunun arkadaşı mı? İşte İbrahim dayının iyiydi, kocası öldü iki ay önce. Şşşt dedim, sakın ağzını açma. Niye dedi? O adam senelerce burada yalnız yaşadı, sen çocukların yanında kaldın dedim. Sakın o adama iyi deme benim yanımdaydı. Sen yani hayattaki bu ona iyi davranmadı ki iyiydiği göstermedin dedi. İyiydiyse oydu. Adamı uzak tuttu ben köye gelmem dedi. Yalnız kaldı. Köyde öldü. Ondan hoca iyiydi falan başladı. <gülüyor> Kel ölünce sırma saçlı. Kör ölünce badem gözlü olur Yani bu toplumu anlatır. Anladın mı cıvır? Kel ölünce sırma saçlı olmamalı. Ne <gülüyor> Herkes de var ama anne babaya ağır gelmez çocuğa bakmak çocuklar bunu herhalde bu çocuklar için bir sınanma bir dans Şu anne baba tabiatıyla çocuğa ya çocuğundan bıkmaz çocuklar arkadaş bana sordu da 2-3 gün evvel kulağını kelimde dedi mezheplerin olmadığına dair bir delil var mı diye sordu da mezheplerin olduğuna dair delil bulmak gerekir. Çünkü iddia edenedir delili getirmek. Olmayan şeyin ispatı olmaz ki. Ademin ispatı yoktur. Yani ortaya çıkaranlar işte onu onlara soracaksın. Yokluğun ispatı yoktur. Yokluğun ise öyle derler. Ademin ispatı vücudu olmaz. Yani yokluğun Parlak ispatı yapılamaz. bir şey Allah nasip <gülüyor> <Yapamaz. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki kestirme oldu ama. Yok yok hayır, Daha hep nokta oldu. Cevap kestirme tamam. oldu. Ben de şöyle cevap verdim. O zaman yaralmışım yani. Bana <gülüyor> yani, kelmin her ayeti olmatalar delildir yani. Şu Şimdi temel ayeti. olarak şunu anlatacak. Bu insanlarda yanlış bir kaidenin oturmasını sağlıyor. Adam geliyor şimdi, bu diyorsun helal. Helal olduğunun delili var mı diyor. Helalın delili aranmaz. Haramın delili araştırılır. İnsanların zihnindeki bu bizim peynir şekeri Cavit kardeşimiz ikram ediyor Ha. Evet bir de şey burada. Evet. Muzların şeyler mi onun için e, haramın ispatı yapılır. Birisi bir şey bu yasak, bu haram dedi mi? Çünkü kaydede de öyle. Kaydede eşyada asıl olan ibahadır, helal elik. Mâlem ye'ti bi tahrimihi naszun sarih. Haramlılığına sarih bir delil getirmediği müddetçe eşyada asıl evet. olan ibahadır. Bir, birisi. Bu arada Tabi alabiliriz Tabii. Herkes çıksın Abdest ol men sıradan alabiliriz <gülüyor> Müsait oldukça Namazı kılıveriz Böyle buna oturacaksın <gülüyor> evet. Ama ibadet mevzu bahis olduğunda Tevkifiyedir deriz İbadet şu ibadettir Sünnettir denildiğinde Stafa. ona ispat edersin. Burada asıklık. askılık İspat etmelisin dön örnekle anlatmış zaten. Eee mesela hep hadis ve tenler örnek vermişler. Eee ayetin işte haramı helal. Bu sebeplerle diyorsunuz işte. Bu oradan zaten anladı Ama eee Kur'an-ı Kerim'de olmamasından işte söyler zaten? Eee olmaması işte haram olan bir şeye kıyaslanır. Yani anlatılır söylendiği o da haram olur. Çünkü haramı ki şey haram yapmak için ismen şeklen benzerliğini gündeme getirirsen mesela eee ellezina riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatahabbatush shaytanu min al-mazz. Dalike bi annahum qalu inma al-bay'u riba Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Buna sebep faiz de aynı ticaret gibi demeleri doğru. Faizlik işlem, ticari işlem. Ama e halallahu'l-bey'a ve Doğru benziyor ama Allah onu haram buna helal kılmıştır. Benzerlik bunu yani şaşırtmamala. İnsanlar kıyaslarken benzerliği gündeme getiriyorlar. Ama Allah onu haram, bunu helal kılmıştır. O istediğini haram kılar, istediğini helal kılmıştır Böyle bakacaksın. Neyse insanlar kendi keyiflerine, arzularına göre bir şeyi hala haram ve helal kılarak onu din yaparlar. İnsanlara da bunu doğru olan dinmiş gibi anlatırlar. Ve istemeden de o insanların Rabbi olabilir. Onlar bunu reddedilmiş olabilirler. <gülüyor> Zaten işten kelmesine yüklenen anlam, anlam Onun için e, bu toplumda biz birçok meseleye, geleneksel yapıda eğitildikleri için doğruları anlayabilecek e, hareket noktasını tespit etmemişiz. Adam tutuyor helallile istiyor ya sen Haramlılar deniliyorsun. Işte adamlar çok mal göz mü çıkarır? Allah Resulü'nün yapmadığını yapma kalkıyor. Halbuki ya din adına yapmış olduğumuz her şey, kulluk adına söyleyip yapmış olduğumuz her şeyin mutlak Kur'an'dan ve sünnetten bir tabanı olmalı. Onun için Ayşe Validemiz'den gelen hadis i Şerif'te de men amile amelan, lesa aleyhi amruna fehuva Her kim bir amel işler o amel hakkında bizim bir sözümüz yoksa o amel <gülüyor> değilse çok mal göz çıkarır mı Bala bırak göz çıkarmayı dinden de çıkarabilir din olarak Allah'ın yani yolladığı Resul'ün verdiğiyle yetinmek gerekir biz ondan daha takva Allah'tan daha çok korkan birisi değiliz ondan gelenle yetinmek devot tutar yaptı. Hangi Sandalyelerine He. Bunlar yolladılar. Kaça mal oldu? Kaç tane 55 mi geldi? 45'ti dedi. Evet. 41. 10 tanesi bizde, 10 tanesi sizde. onları <gülüyor> evet, 20 kadar. tane. 20 tane. Onu bizde, onu sizde. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> onu amelke de burada. Aynısını, aynısını. Aynısını. Biz <gülüyor> burada mont ederiz. Ah, gerçek <gülüyor> Bir arabayla girdim de Ne kadar? On beş gün sonra yeter. mi? <gülüyor> Konuş, bana dön. <gülüyor> onu sizde. Onu bizde. <gülüyor> Hal gerisi yirmisi sizden yirmisiniz dermiş. Tamam, On... Sen Kayseri deneyi başka bir tarz <gülüyor> <gülüyor> Onlar güzel hocam 20 adet sandalye not alıyorum 20 adet sandalye Ama davet gel, gel. bu sefer ona söyle O tablo kancalı olsun der Artık nasıl uygun görüyorsunuz hocam ben Anladın Tamam 20 adet sandalye evet. Tablolar Hı. kancalı olsun Hı. De. Hı. Buraya yetmez Anladın mı kancalı olsun olsun Çay koyun, ya. tık koyun, çay da gidiyor. şey. Kaç tane çıkıyor. yeter, ona ha? göre para... Valla onu iddia var. etmesi biraz zor. Oluyor. <gülüyor> biz standart bunu yapıyoruz ilk geçtik. İşte bunu yapmazsan tehlike olur. Ben Başka çay içemiyorum. veriyorum. Ee, eğer sizin burayı geneli açık tutarsanız, ee, ama sandalyeler burları deler. Ona göre bir şey düşünün. Burada bence 30-40 tane gider. Evet. Yani onları öyle yapsın ki düşünsün, üst üste konsun. Çünkü ders bittiğinde bir kenara dört sıradan toplayıvereceksin. Sırada. Mesela benim 10'u sizde, 30'u bende. benimkiler toplanmıyor. Onun da hocanın 20'si bizden. Onu sizde, 10'u hocada. Hah, benden. Topla şimdi Sonunda benden yok. 15'i sizde, 25'i <gülüyor> bizde. Yok, onu onlardan da çünkü anlayabiliyorum <gülüyor> ben. Tamam, tamam. 30'u bizden, 10'u sizde. Tamam. Çindirler. Tamam. Ama Tamam, bunu değil. Oturtulmalı. Üst üste oturtulabilmeli. Onun bir iki şeyini düşünürse ben baktım. Ben bilmiyorum. Işte. Şey yalnız o şeye hoşuma Çünkü, çünkü oturtmaz. Sonra burada üst üste yer kaplar. Konferans bittikten sonra bir köşe üst üste iyi tamam. O muhakkış pazarlığını Bana rakamı söyle. Ben çıkarım. O tablolar tamam. gancalı olsun. Tamam. <Gülüyor> şuna alttan kancı yaparsa eğilmez. <gülüyor> Ders müddeti ha bir de evet. bana en son yaptığı büyük olsun. Şey. Anlaşıldı mı? Öbürküler küçük geliyor. Daha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> soruları varmış. Söyleyin mu? Yok bozmayın ya. Hocam, ben şimdi yüze vurmayın hadisi rivayeti var ya hocam. Allah diyor annem diyor, kendi suretinde yapmış diye. Yaratmış diye bir rivayet daha geçiyor. Yüze vurmak yasak krevet. Adem diyor kendi suretini de yaratmış diye bir rivayet var. Burada ne demiş diyor hocam? Sen şimdi yüze vurmayı mı soruyorsun? Onlara birleştirecek. soruyorum. soruyorum. Bunun için Onun için. Ona ailen öyle anlar bırakırsın. Evet. Evet. Efendim, Ama yüze o, vurma harfin dışında bir katiyetle yasak. yasak. İster bir boksun boksörün yaptı. İster çocuğu ya dövme, karıyı dövme ne olmuş olsun. Sen biz burada yürüyen söz yok. Her bir çok yürüyen hayal oluruz. Evet. Pribayetin bilmek istiyorum. Aynen olduğu gibi evet. bırakırsın. Jesus senin mi? Jesus dükkanda bekliyor. Vahdettin vücutluların buna çıkaracağı hiçbir şey yok. Jesus bekliyor. Gel. Olduğu gibi bırakırsın. Olsun. Allah yardımcın olsun dediğinde ne anlıyorsun? Ne yapsam? Allah beni yapmıyor gelip sana seninle sandalyeyi mi kaldırıyor? tamam ben de bana bir şey Allah birisine firaset verdiği zaman Allah diyor Ömer'in diline hakkı koymuştuk ya. Ya. Farkı salam. Farkı salam. Farkı. Farkı. Abdest Hayır Bu Evet hayır. mi sordun? Öyle, Öyle bir yerden soru geldiği için. Geldi hiç böyle. Belli belli standart. Alper yok. <gülüyor> İnşallah geldik. buldunuz mız mı Daha önce gelmiştik zaten. O zaman geldin ya. Pazar günü mü geldik? Pazar akşamlığı. O, zaman o, zaman. Akşam o, Melik ha, o şeylerine bakmadın değil mi? Kafana gelen bir lafı da olmadı. Bugünkü geldiğinden bugünkü aynı mı? Meleklerden bir kızın çocukları. Babana çok e, lazım, e, Bir lafı sakalle ama dinle düşünemedi. Halı yoktu. Abi dalmak isteyen boş. Abtis dolmayan var. Ve de herhalde Abdest melekler olmayan... hakkındaki geçen bütün ayetlerin tefsirini. bakıyorum. Buyurun şuraya geçelim evet. namaz kılalım o zaman. Hocam abdestiniz var mısın? Benim yok. Ben kime diyorum abdeste olan var mısın? <gülüyor> olmayan adım. <gülüyor>